să-n kokun n-aioc când săvii să-mă îșoară marjei Suna'nın beryani. Hazırlayan ve Sunan Muammer Ketencio. <gülüyor> Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın beni yanından sevgiler, saygılar gönderiyorum hepinize. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve şu anda programa başladık. Bendiniz malum, Muammerke Tancıoğlu. Ee, yaklaşık bir ay sonra 23. yılımızı dolduracağız bu programla. Açık Radyo'yla beraber. Aramızda galiba bir 20 gün falan e, büyüklük farkı var. Açık Radyo benden 20 gün büyük. Çünkü ilk günlerde ben keşfettim açık radyoyu ve hemen e, hep anlattığım hikayedir. Sevgili Cem Madra ile görüştük, Ömer abiyle tanıştık ve o gün bugündür 23 yıl da bir ay kaldı. E, yakın zamana kadar ben kasım ortasında başladığımı hatırlar, hatırlardım, fakat öyle değilmiş. Geçen gün e, ilk daha doğrusu ikinci programımın <gülüyor> yazılarını buldum, notlarını buldum. Aralık ortasıymış. Dolayısıyla Aralık başına kaydı benim ilk programım. Ve her şey yolunda giderse bir 23. yıl programı yaparız. Evet az önce Hakazya'dan bir şarkıcı dinledik. Badma Handar şarkıcının adı. Ee, bugün Tuna'nın beri yanı coğrafyasından bambaşka diyarlara gideceğim. Orta Asya ve ötesinden. Eee Sibirya'dan, tundralardan, taygalardan ee, geleneksel müzik örnekleri dinleteceğim sizlere. Ee, dünyanın her yere olduğu gibi e, bu bölgede belki her yerinden e, bir kadın fazladır. Ee, inanılmaz bir çeşitlilik söz konusu bu bölgelerde. İrili ufaklı bir sürü halk yaşıyor. Ee, kendi dillerini koruyorlar, kendi kültürlerini koruyorlar. Ee, ortak tarafları tabii ki var. Steplerin, işte e, bu Sibirya halklarının pek çok ortak e, kültürel paydası var. En başta komuz dediğimiz bu ağızda çalınan ee, Türkçe'ye ağız burası olarak geçen ee, Batı literatüründe de Civu Sharp diye geçen çalgı ee, Dünyanın her tarafında olduğu gibi Sibirya'da da en temel öge olarak karşımıza çıkıyor ee, Her ne kadar bugün komuz solosu ee, Dinletmeyeceğim sizlere ama bu Komuz dediğimiz işte, e, İster e, metalden İsterse e, ahşaptan yapılan bir ağız çalgısı Sibirya'ya da genel olarak damgasını vuruyor. Hakasya yine şaman geleneklerinin fazlasıyla sürdüğü bir bölge. Günümüz müziği içinde günümüz geleneksel müziği içinde Badma Handar'ın oldukça önemli bir yeri var. KH ile yazılıyor. Badma B A, -D -M -A Handar. Yani K-H-A-N-D-A-R diye e, geçiyor. Şarkıcının ismi. E, iki albüm yapmış. En azından benim elimde iki albüm var. Bir albüm tamamen akustik. E, şimdi dinlediğimiz albümde seçtiğim parçalar dışında hemen hemen tümü daha elektronik altyapıyla e, kaydedilmiş. Çok rahatsız edici değil. Doğrusu benim bu konuda hassasiyetimi bilirsiniz. Ee, çok dinlenemeyecek gibi değil benim açımdan. Ama ben size yine akustik kayıtlar seçtim. Ee, Badmahandar'ın sesinden iki şarkımız daha var. iki geleneksel parçamız daha var ve ilk durağımız Hakasya. Arada sevgili dostlar hemen yaptığım çok büyük bir hatayı düzeltiyorum Hakasya deyip durdum e, Hakasya ileride hatırlamıyorum e, bugün seçip seçmediğimi notlarıma bakacağım e, Buriyatlardan bir şarkıcıydı e, Badma Handar bir Buriyat şarkıcısıydı Buriyatlar da tabi e, Sibirya'nın e, bu Tundura Tayga bölgesinin önemli e, toplumlarından biri Geneliksel, basit bir çok seslilik gelenekleri var. Eski halk şarkılarında bunu uyguluyorlar. Genellikle bir solist oluyor ve ona cevap veren bir koro bulunuyor arkasında. Biraz sonra zaten o örneklerden de dinleyeceğiz. Ama hemen düzelteyim. Hakasya'dan değil, Buryatya'dan bir şarkıcıdı. şarkıcıydı. Şarkıcıyı dinlediğimiz ee, Hakaslar gibi Buriyatlar da Moğollarla akraba bir e, halk. E, müzikte de zaten birazcık e, özellikle Moğol müziğini tanıyanlar varsa aranızda e, çok önemli yakınlıklar olduğunu söyleyebiliriz. E, Moğolistan ve Tuva e, bu bölgede tabi çok e, baskın bir kültür. O yüzden bugün e, Moğollara ve Tuvalılara girmedim bambaşka bir e, kültür ama o kültürün kimi ögeleri işte gırtlaktan söyleme, throat singing dediğimiz e, karakteristik e, bütün bu Sibirya halklarında da var. E, sonuçta nereden başlarıysa başladı bu gelenek e, bütün o, o çevrede yaşayan halklara e, sirayet etmiş. Ee, şimdi yine bir Buryat albümü seçtim size. Bu albüm ölüme e, değerli dostum Serhan Asker'in e, bağlantılarıyla Macaristan'dan ulaştı. E, Macarların bu Orta Asya Siberya, Sibirya haklarına merakını biliriz. E, her cuma sabahı konumuz Macar, Macaristan olduğu zaman yine sizin öneyde bu konulara girer. İşte yakın zamanda da bir kurultay toplandı falan orada ulaştı. E, Türkiye toplum olarak e, algılıyorlar Macarların birçoğu kendilerini. Dolayısıyla bu Turan hikayelerine baya bir merak duyan var Macaristan'da. E, bu albüm kaset olarak yayınlanmış. Ben dijital ortama aktardım. E, Burial Folk Songs e, diye bir albüm. E, alt başlığı da Siberian Nations. Sanıyorum bir dizi bu. Ee, hem geneliksel formatta hem de günümüz e, halk muziğinin durumunu gösteren örnekler var. İlk ikisi daha eski tarz e, son örnekte e, Çağdaş Buriyat halk şarkılarına bir örnek. Da kurtaja Allah Ayda şomutla şomut neden bakatay? Şomut neden Evet, bugün Sibirya coğrafyasında, Tund Tundra bölgesinde ve Taygalarda dolaşıyoruz. Ee, bölgenin küçük toplumlarından şarkılar seçiyorum sizlere. Ee, i̇lk olarak üç albüm dinlettim. Daha doğrusu iki albüm dinlettim. Ee, i̇kisi de e, Buriat halkına aitti. Ee, i̇lk albüm Sovyetler yani Rusya'da daha doğrusu basılmış. Tabii bu bütün bunlar Hakas, e, Buriyatya olsun Hakasya olsun e, kendi özerk cumhuriyetlerine sahipler. Özerk yapıları var. E, i̇kinci ölbümü de Macaristan'dan elde etmiştim. E, şimdi Hanti halkına geliyor, geliyorum. Yine Kuzey'in önemli halklarından Eskimoğullarla bağlantısı olan bir e, halk. E, hatta işte Benink boğazından geçtikten sonra e, karşı taraftaki Kızılderili geleneğiyle de ortak e, birçok payda var bu müziklerde. Gerek eski olur olsun gerek e, onlara, akraba başka halklar olsun. E, Amerika'nın ile e, bir takım ortak bileşenler bulabilirsiniz. E, ama önce bu e, Buriyat şarkıları ile ilgili bir not düşeyim. E, buriyatlar da Sibirya'daki e, ya da çevre e, Orta Asya halkları gibi işte Kazan Tatarları ya da Başkırtlar gibi ileride dinleyeceğimiz e, çuvaşlar gibi <gülüyor> pentatonik geleneğin baskın olduğu e, halklar. Bütün bunlar. E, Tabi kendi içinde pentatonik yapısı çok çok değişiklik gösteriyor. Ee, tek bir pentatonik yapıdan bahsedilemez. Yani beş sesli diziden bahsediyoruz. evet kanti ee, halkının şarkılarına geldi sıra. Üç şarkı seçtim yine. Bu albüm ee, Rus devlet firması Daha doğrusu eski Sovyetler Birliği devlet firması Melodya tarafından 1984'te yayınlanmış. Şimdi Sovyetler Birliği zamanındaki e, halk müziği, çeşitli halkların müzikal kültürleri konusunda bir takım tartışmalar var. E, bir taraftan e, belli bir benzerlik oluşturulmaya çalıştığı düşüncesi var. Yani e, eski Sovyetler Birliği'nin her tarafında halk şarkıları, üç aşağı beş yukarı kurulan halk müziği orkestralarıyla birbirine benzer hale getirildi eleştirisi var. Bu kısmen doğru. Ama aynı zamanda eski birikimin bir araya getirildiği etnomüzikologların artık detayları bilemeyeceğim, görece olarak, göreceli olarak diyelim serbest bırakıldığı alanlar da var. İşte bu plak öyle bir eser. Aslında epey plak var böyle gerek e, Rus halk müziği ile ilgili gerekse e, Eski Sovyetler Miliğinde yaşayan başka halkların müzik geleneği ile ilgili e, otantik kayıtları içeren çok fazla kayıt var yapılmış. Ama bunlar çok fazla dolaşıma girmemiş e, belki daha az insanın ilgisini çekeceği için saf kayıtlar e, alan kayıtları bunlar çünkü. İşte 1984'te Melodya firması tarafından yayınlanan "Hanti Songs" adlı bu albümden e, eski müzik geleneğine yakın örnekler dinleyeceğiz. 3 e, Hanti şarkısı. SORTINGLE PUSSA DO PU KARAKO SHAGO SHIPPALA GARI YOKI YOMIYEGO YOKI YEN KA SHOMO YISANGAR KA TADO YOKI YEN KA SHOMO NOPTAGAR KA TADO KU SHI NAITANO SEWIN SIYO MO YIKI NAITANO WEISIN SIYO MO RASGAGA yere wo sho tu da Ge yeğe yangın yok Hoşçakogun yuhatze uri go gita disi o yedipa Değil o da mı Madie goongo mo yu ke no we rang won wo sho el chile hormigo ki Değil ona lüküdür, hoşmana huzen Seviye konum o Manga voyo şipale yuvigo gita di yego sa ve toskago un romo Lik tiri swago novi un voyo topigo gita di yego hoti le ke we ya go no we go do po nermankyo sipale Kurt gibi asniye var Я не випине буне текуть, ведь я нахує п'ю воно і не текуть, ведь я не виво, ведь я нахує хули не пособ, я гін на ра Поле мане п'ю во наша школа, не деяне п'ю Kurana muğballe yan Kurana muğballe şu Tam Sovyetski yuhaиласьna, ait o klobinle, o kloğumna. Muğballe yan hi yasit deviye, Там советский юхай ласен, госпавуй ты жомевие. Ка траву жомихина пораен, под ламоход на мунгом Там советский юхай и ласен, ленина тут на мунг вуши ленина тут на мунгом си житы. Katravuzum buraya ya silto çılsit. Pütler yasen lokti taklayiki ya silto çılsit. Artı kusup kusilsat, artı semyin şosh millsat. Çiğmez pütler münk öden Масем тини саём, йух сахот тини саём. Масем тини саём, йерл тогом пүцахат. Катравылым атом верат, ин там Там советский ямласин, эвек Там советский Hantilerden üç şarkı dinlettim sizlere. Bugün tertemiz, saf, dokunulmamış müzikler dinletiyorum. E, Tuna'nın biri yanımdan Uzağazepey. Ama oralarda da çok ırmaklar var. <gülüyor> Başka ırmaklar var Sibirya ve çevresinde. Şimdi e, Ayal Khan adında bir e, albüm var. Ve Volga kıyısında yaşayan... E, Nasıl anlatmalı? Çünkü karışık bir halk. E, Altaylarla ilgisi olan ama aynı zamanda da e, Hristiyan bir toplum bu. E, kadın sözlerinin çok öne çıktığı bir e, gelenek. Şimdi Ayal Han adlı bu albümden 3 tane şarkı dinletiyorum size. I'm <laughs> 家<笑> Hayal Khan adlı albümden e, Altay şarkıları dinlettim sizlere. E, çok ilginç, çok keyifli e, müziklerdi benim için. E, yalnız Balkan müziği e, dinlemediğimi zaten bilenler bilir. Bir de e, yani herkes kendi sınırlarını e, yok etmek istiyor aslında. Ben de e, o kendi koyduğum e, kapalı kutuyu zaman zaman açıp başka yerlere ...atlamak istiyorum. Bilenler bilir zaten. Bugün de onlardan biri. Tabii temel olarak... ...dünyanın bütün renklerine... ...ve titreşimlerine açıkradıyor. Jargonuna... ...baştan sona uygun bir durum bu. İnsanlar... ...bir yerlerde bu şarkıları söyleyip... ...dinliyorlar. Bu şarkılarla yaşamışlar. Bu şarkılar... ...hayatlarında önem kazanmış. Düğünlerde, ölümlerde... ...şurada burada... E, bu şarkıları e, ne diyelim çığırmışlar söylemişler bize de aktarması düşüyor e, şimdi traditional music of Siberia, e, Siberia adlı albüm var sırada buradan iki parça seçtim sizlere. aslında alt başlığı e, Dela Tundra Della Tayga adını taşıyor. Fransa'da Inedi firması tarafından yayınlanmış bir albüm bu. <gülüyor> e, albümün ilk bölümü Yakut şarkılarına ayrılmış. Yakutlar da yine e, Türkiye toplumlardan biliyorsunuz zaten. Ve e, Şaman geleneğinin en güçlü e, yürüdüğü devam ettiği bölgelerden biri e, yine bir kendi çevresinde e, yine ses kullanım teknikleri açısından oldukça ilginç, çok e, tasvir edici, betimleyici e, bir şarkı söyleme teknikleri var. E, danslar, e, ha, e, bizde halaya tekabül eden e, e, insanların daire olduğu e, dansları var. Ve dediğim gibi çok kalpten, çok yürekten ve çeşitli efektleri, ses efektlerini kendi kendilerine üretip şarkıların içine serpiştiren bir halk Yakutlar. Şimdi size iki Yakut şarkısı seçtim. Bu Tundra ve Taygalar'dan müzik albümünden. Ooo! E e e e e e e e kerae kerae bodautoru wao wao saeida urusowa na sarudaga evet yakutistan'daydık son iki şarkıda ve Fransa'da yayınlanmış e, Sibirya'dan Geleneksel Müzik Tayga ve Tunduralar Başlıklı albümden e, Seçtim. iki Yakut şarkısı Son duramış Son, son duramız e, Dilim takıldı e, Çuvaş Çuvaşya diyebiliriz belki e, Çuvaşların yaşadığı bölge e, Yine Volga'ya yakın bölgelerde Kuzey'de Çuvaşlar zaten dedem, dedem Korkut'tan itibaren biliyoruz. Yine Türk kökenli bir halk. E, Tabi Hristiyanlığı seçmiş bir e, halk. E, oldukça zor e, materyal bulunan bir halk yine e, müzikal bakımdan. ve e, Zamanında çok güzel bir televizyon programı vardı. Teşekkürler. Milli, milliyetçiliğe kaçmadan e, Türkiye toplumların e, müziklerini tanıtmaya amaçlayan e, Gönül Bağı adını taşıyordu. E, orada anımsıyorum çuvaş müzisyenler katılmıştı programa ve e, etno müzikologların Bulgarlarla e, yakın akraba e, olduklarını düşündüklerini söylemişlerdi. Dolayısıyla e, tabi Bulgarların da e, orta asla kökenli olup daha sonradan Slavlaştığı teorisine eğer e, dikkat edersek böyle bir yakınlık belki söz konusudur diyelim. E, şimdi Çuvaşki Narodnipesni adlı bir albüm var. Yine e, Rusya Sovyetler Birliği devlet firması Melodya tarafından yenilenmiş. Oradan üç parça e, seçtim sizlere. Bakalım zamanımız yetecek mi? Akta vanasimta vanasim siteli şinci ziri şinecenekuş ama kaymas i peşes şine kalamas halı kalab yara sa parsan tirkemes isix parap akta vanasimta gelişşiciçe işin içine kuş ama kaymaz. İpeşi şüne kalamazsa halale kal. Yarasa parasanı kirimez. Esih paha. Ahtavaanı sime tıvaanı sim. Kımaki hupluşin içine kuş ama kaymaz. İpşi esşine kalamasa hal kalab Kassa kursan kirke mes şisek pahap Ağ tovan zim tovan Alak panji koyke sinicine kuşa ama kaymaz İpşi ve şan kalamasa hal kalab Sarasa parasan cirik imes vırtsakh kana Epsi varas şona kala ma sa Sarasa Sevgili dostlar bugün Sibirya ve çevresinden müzikler dinlettim. Tunduralardan, taygalardan, steplerden müzikler dinlettim. Ee, küçük halkların sayıca çok kalabalık olmayan halkların şarkılarından örnekler dinlettim sizlere bu bölgeden. Ee, son durağımız çuvaş şarkılarıydı. Ee, program sonrasında telefonun başında olacağım 0212 343 4040 0212 343 40 numaralı telefondan. 15 dakika içinde bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca bütün sosyal medya hesapları emrinize amade. Ve son olarak anımsatayım. Hem bu programı hem de bundan öncekileri www.tunaninberiani.blogspot.com'dan girdiğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Hepinize selam ve sevgiler gönderiyorum. Selahattin'e de teşekkür ediyorum. Ișoara marjei n-să-n spună ico când sevii Ișoara marjei n